Cenab-ı Hak küllü mezhebi küllü de Yahsu benne ahlede buyuruyor. ve O malını kendisi ebedi kalacak gibi sayanlar bunları bir hutemeye gireceğini bildiriyor. Yani bir noktada yanına düşmanı besliyor. Düşmanı kalbinin içine sokuyor. Yine cenab israf edenler de ad-i kerimenin devamında. saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır buyuruyor. Er-Rahman'la dost olmak istersek cömert olacağız. Şeytanla dost olunduğu zaman saçıp savrulacak. Bilhassa günümüzdeki bir takım eğlence yerleri Allah'ın koru düğünler vesaire ona bir takım israflara giriyor. Buna çok dikkat etmek lazım. İşte, Eshab-ı kiramın bu güç gösterisi israf oburluk. Bunlar Eshab-ı Kiram'ın tanımadığı bir hayat tarzıydı. Kabul etmediği bir hayat tarzıydı. Çok ibretli bir ayet geliyor. Eğer Rabbinden umduğun, beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan hiç olmazsa kendine gönlü alıcı birkaç söz söyle buyuruyor. Şimdi Efendimiz'in huzuruna zayıflar gelirdi, aşlar gelirdi, garipler gelirdi. Bazen Efendimiz'de hiçbir şey olmazdı. Evinde de hiçbir şey olmazdı. Bazen evine haber gönderdi. Sudan başka yiyecek içecek hiçbir şey yok buyurulurdu. O muhtaçlar geldiği zaman hal ile Efendimiz'den bir şeyler beklerlerdi. Efendimiz'e hiçbir imkan olmadığı için yüzünü yavaşça öbür tarafa çevirirdi. Bir şey ikram edemediği için. O zaman da Cenab-ı Hak buyuruyor ki, hiç olmazsa kendi gönül alıcı bir söz söyle buyuruyor. Demek hiçbir imkanımız yoksa bir yarım kurmamız yoksa ikram edecek bir bardak suyumuz yoksa o zaman ona dönüp birkaç edici bir söz söylememizi Rabbimiz emrediyor. Ya yani nasıl bir insanın ruhuna girmemiz için bir damar bulmamızı Rabbimiz istiyor bizden. Ondan sonra ayet kerime eli sıkı olma diyor. Cimriliği de Cenab-ı katil olarak men ediyor. Bir hutemeye dahil olacaktır. Yakıcı bir atece dahil olacaktır. Buyuruluyor. Yine Allah korusun bu el sıkı olmak kökü cehennemde olan bir hadise. Öbürü cömertlik kökü cennette olan bir hadise. Hatta i̇hya Ulum'da bir hadis-i şerif var. Herhalde Hirmizi'yi naklediyor. O hadis-i şerifte sen diyor cömertin diyor, düşmesine diyor, üzülme diyor. Çünkü Allah onu elinden tutar kaldırır buyuruyor. Yani ondaki bir merhameti ilahi tecellisini bildiriyor. <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi kibirli, cimri de Allah bursa o da onda tersi cehennemde olan bir hadis. Güzel hula birbirini takip eder. Merhametli insan cömerttir. Cömert insan mütevaziidir. Mütevazi insan hizmeti Cimri insan merhametsizdir, duygusuzdur, hissiyatsızdır. Yalnız kendisini düşürür. Hizmetten uzaktır. Tabi en mühim zenginlik gönül zenginliği, kasa zenginliği değil. Rabbimizden gönül zenginliği olmamızı arzu ediyor. Hiç olmazsa onlara bakamıyorsan diyor, gönül alıcı bir söz söyle diyor. el sıkı olma, büsbütünde eli açık olma. Yani bir ölçüyü de kaçırma. Yarın muhtaç olursun. Gelip el açma durumunda kalırsın. O zaman da pişman olursun. O da yaptığını kaybedersin. Eshab-ı kiram gelirdi. Efendim ona onlara bir müjde verirdi. Malının hepsini koyardı önüne. O bir heyecan. Efendimiz yok derdi. Bunun derdi. Üçte birini bırak derdi. Öbürüne yarımını bırak derdi. Yalnız Ebeker Efendimiz'in sen tamamını bırak derdi. Çünkü Ebbekir Efendimiz'in hiçbir futbolun atına gelmezdi. O sıddıkların zirvesiydi. yan Ebbeker Efendinin malı tamamen alırdı. Öbürlerinin malını kısmen alırdı Efendimiz. Çünkü an gelir, zor durumda kalır, keşke der, bah, bah der, keşke birer kenarda der. Fakat buna mukabil de dikkat etmek lazım, cimriliğe de gitmemek lazım. Eli sıkı olma, büsbü de eli açık olma, sonra kınanır, kaybettiklerini hasedin, şeker durursun buyuruluyor. Demek hep ölçü İktisatta ölçü, ibadette her şeyde ölçü. Ondan sonra Cenab-ı Hak Rabbin rızkını dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Yine Cenab-ı Hak vel Fecri'de, kula imtihan olarak bol verdiği zaman Rabbim beni önemsedi der. Kendinden bilir, Allah korusun. İmtihanı azalttığı zaman da Rabbim beni önemsemedi der. Bu da bir kalbin hastalığı olduğu al bijena bak bollukla da imtihan ediyor yoklukla da imtihan ediyor bir kısım bollukta kaybediyor bir kısım yoklukta of diyor niçin böyle diyor haset ediyor kıskanıyor yoklukta kaybediyor onun için buyurulan aynıi şakir'in şükreden zenginler ve sabreden fukara bunların ikisinin de nimette azlıklı olduğu bildiriliyor Ebu Zer radıyallahu anh, fukarayı sahabelerinden es sahab Osman radıyallahu anh, Ebbekir radıyallahu an, Abdurrahman ibni Avf hazretleri Agniya şakirinde. Nasıl bir yaşantısı vardı Abdurrahman ibni Avf hazretleri Hazreti Ebbekir Efendimiz'in Osman radıyallahu anh'ı bir gün Abdurrahman ibni Avf hazretleri oğlu önüne iftar yemekleri koyuyor, birkaç kap yemek koyuyor, ağlıyor Abdurrahman ibni Avf Çok zengin Abdurrahman ibni Avf Kervan giriyor, dağıtıyor Medine içerisinde. Niye ağladınız? Baba diyor, bir kusurun mu var diyor. Oğlum diyor, bir kusuru yok diyor. Musab diyor, Uhud'da şehit olduğu zaman diyor, örtecek bir kefen bulamadık diyor. Otlarla bu ayaklarını kapattık diyor. Hz. Hamza'yı da ihtiyarların bürümdüğü bir kırkayı bürdük diyor, o şekilde gömdük diyor. Acaba diyor, Allah diyor, bana diyor, ukba'da vereceklerini dünyada mı veriyor? Ukba'da tenkis mi diyecek onu düşündüm, ondan mahzun oldum buyuruyor. Yani mal kalbinde değil. Yani kasayı kalbine koymamış, kasayı kalbinin dışında taşıyor. Böyle bir gönül. İster fakir ol, ister zengin ol, ister orta aile ol. Cenab-ı Hak bizden, Efendimiz bizden galim gönül istiyor, zengin gönül istiyor. O Rabbin rızkı dilediğine bol, verir, bol verirse, Allah infak etmeyi nasip eylesin. Hulü'l-af fazlasını vermeyi nasip eylesin. Pintilik etmemek. Zekatlar asgaridir. Dilediğini daraltır, daralttığı zamanı Cenab-ı Hak hafif getirsin, Ya Rabbi sana şükür demeyi Rabbimiz unutturmasın. Çünkü şüphede o kullarına haberdardır. Cenab-ı içimizde Hak içimizden geçen bütün hissiyatı biliyor.